Ali İmran Suresinin 49. ayetiyle ilgili bir soru var. Onunla başlayalım. Mucizeyi kabul etmeyenler Ali İmran Suresinin 49. ayetine şu şekilde meal veriyorlar. Onu yani İsa'yı İsrailoğullarına şu bir gerçek ki ben size Rabbinizden bir alamet gösterge getirdim. Şüphesiz ben sizin için çamurdan kilden, kuş şekli gibi bir şey buhurdan yani tütsülük tasarlarım. Sonra onun içine üflerim. aerosol oluştururum da Allah'ın izniyle hastalık yapan şeyler kuş verir, uçar gider. Allah ben körü ve abraşı iyileştirir. Sosyal ölüleri Allah'ın izniyle diriltirim. Yiyeceklerinizi ve evlerinizde zahire yapacaklarınızı biriktirip sonra yiyeceklerinizi size haber veririm. Bu şekilde mealen edersiniz. Gerçek manada ölü delil değil de. Peki o sonlar ne 46 49'un son cümlesiyle. Yazmamışlar mı onu? Eğer inanmalarsanız bunda sizin için kesinlikle bir alamet gösterge vardır. Aa, eğer inanacaksanız bunda sizin için kesin bir alamet gösterge vardır. Yani ayet vardır diyor, değil mi? Şimdi ben bu konuda cevap vermeme gerek yok. Önemli olan Allahü Teala ne diyor, onu söylemektir, değil mi? Şimdi az önce de söylemeye çalıştım. Maalesef son zamanlarda Kur'an-ı Kerim'e yönelelim derken hoca kılıklı birçok kişi ortaya çıktı, ya Kur'an-ı Kerim'i kendilerine uydurmaya başladılar, yani, acayip anlamlar vermeye başladılar ayetlere ki öteden beri öyle olur. Yani, e, demin de söylemeye çalıştım. Bugün öyle bir noktaya gelmiştir ki, Müslümanlar kelam kitaplarında, yani Müslümanların inanç esaslarını belirten kitaplarda kafir kelimesi, mümin kelimesi, müşrik kelimesi, şefaat kelimesi, ne bileyim temel kavramlar Kur'an-ı Kerim'de anlatılanla bağlantılı olan kavramlar değildir. Onun için bugün Müslüman alimler de kafirin ne olduğunu bilmez. Çünkü onlardan öğrenmişlerdir, Kur'an-ı Kerim'den değil. Mü'mine verilen anlam maalesef Kur'an-ı Kerim'e uymaz. Müşrihi zaten bilmezler. İşte, bugün bu biraz daha ileri götürülüyor. Zamanında biz çok şeyi bu şekilde devre dışı bırakmışlar. İslam aşağı yukarı %60 %70 civarında asliyetini kaybetmiş olarak bugün var. Yine ben her her derste bunu tekrarlamak istiyorum. Lütfen herkes imkanlarını toparlasın. Büyük bir çalışma başlatalım. Allah'a hamdolsun biz bu çalışmaya başlattık ama yeterli değil. Daha da büyük olsun. Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetleri birlikte okuyan, dinle bilim arasında tam bir bütünlük olduğunu gösteren, böylece Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunu bütün insanlığa ispat eden bir çalışma grubu oluşturalım, büyük bir çalışma grubu oluşturalım. Ee, ve şu ana kadar yapılmış olan tahribatı da tümüyle ortadan kaldıralım inşallah. İşte o tahribatın devam eden kısmı. Bakın burada az önce İsa Aleyhisselam'ın şey olarak e, mucize olarak gösterdiği şeyleri yok işte şu şu hastalıklar iyi ederim sanki doktormuş tabipmiş gibi. Ya işte işte buhurdanam müflüyor. Yani yanlış şeyler akılda tutmak da kolay değil. Bir de oksan orayı sildim sadece. <gülüyor> Yani birisi iki kere iki dört dese, hiçbirinizin aklından çıkmaz ama dokuz dese sorarsın, ne demişti? Çünkü yanlış, akılda kalmaz ki. Evet, söyle. Oku bakalım neymiş, o, bu, bu burada mıydı? Sildim soruyu. Sildin, ha? ah seni sildim. Sen. Neyse, peki şimdi şimdi burada ayet kelimesi geçti, dikkat ederseniz 49. ayet, inne fî dâlikelle âyeten lekum <gülüyor> En kuntum müminin erin anayacaksanız bunda sizin için gerçek bir ayet vardır diyor ayet. Allahü Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ayet verdi mi? Verdi mi? Ya i̇şte bu bu ayetlerin bundaki ayetlerin tamamı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiş ayetlerdir. Ama bir de vermediği ayet var değil mi? İsra suresinin 59. ayetini açalım. 17. sure 59. Hatta merak ediyorum bu ayete nasıl şey yapmışlardır, meal vermişlerdir acaba bu adamlar. Bak burada diyor ki Allahü Teala "Ve ma ana en nursile bil ayati." Sana ayetler göndermemizi göndermekten bizi engelleyen sadece şu oldu. "İlla en kazzebe bihal avvelun." öncekilerin O'nun karşısında yalan söylemeleri. Yani o ayeti gördüler, işte şey diriltiyor, ölüyü diriltiyor, ölüyü bir insan diriltebilir mi? Ondan sonra anadan doğma kölü iyileştiriyor. Alaca hastalığını iyileştiriyor. Sonra yediklerini haber veriyor, evde biriktirdiklerini haber veriyor. Bunlar birer ayet, bunlar birer ayet olmasına rağmen Yahudiler İsa Aleyhisselam'a inandılar. Çok az inan onu değil mi? Hatta onu öldürmeye kalktılar biliyorsunuz. Çünkü onlar o ayetlere rağmen İsa Aleyhisselamın Allah'ın elçisi olduğunda en küçük şüpheleri olmamasına rağmen inanmadılar. Peki Allahü Teala Rasulullah ne diyor? Vema menana. En Nur silebil ayet. Sana ayetler göndermemizi, bizim ayette bizi ayetler, ayetler göndermektenden engelleyen illa enkellebebi halawalun, öncekilerin ona karşı yalan söylemelerinden başka bir şey olmamıştır. Yani o şeyler rağmen onların elçiliğini kabul etmemişlerdir. Onun için biz sana mucize vermedik diyor Allahü Teala. وَاَتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَةَ مُبْصِرَةً Semud kavmine o deveyi, o dişi deveyi verdik, gerçeği bütünüyle gösteren yani sıradan bir dişi deve olsa burada Allah-u Teala şey yapar mı? Rasulullah zamanında dişi deve yok muydu? Yok muydu? Dünya, nâka dedikleri o kadar çok vardı ki ama burada farklı bir şey anlatıyor değil mi? Yani kayadan çıkan bir deve bir gün tüm şehrin suyunu içen bir deve, ertesi gün süt sütünü veren bir deve. Ve bu deve, Salih Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu her gün insanlara gösteriyordu. Bu siraten. Fadalemu biha ama bunlar tuttuğu o dişi deveye karşı yanlış yaptılar. Yani onu ne yaptılar? Kestiler. Lema nur sil bil ayat illa tahfifa biz ayetleri sadece korkutmak için göndeririz. Şimdi Resulullah'a ayet göndermediğini söyledi, değil mi bu ayet. E, Kur'an-ı ayetleri geldiğine göre burada ne kastediliyor? Bu da Kur'an'dan bir ayet olduğuna göre, değil mi? Ne anlatılıyor burada? Mucize anlatılıyor değil mi? Başka bir şey olabilir mi? İşte Hadi bakalım bu ayet kermeye de bir anlam versinler de görelim. delik başkası var. Ankebut suresinin 48. ayetinde anlatılan peygamberin okuma yazma bilmediği midir? Yoksa bildiği halde Tevrat ve İncil okumadı? bu mu kastediliyor? Böyle bir soruyu almamak lazım Yahya. Ya. Bunu bütün açıklığıyla anlattık. Yani illa inatla kendi kafalarındakini Kur'an-ı Kerime kaç ettirmek istiyorlar ama okuyalım. Ekranda bir sakınca yok. Evet 29. sure 48. 48. ayet. Şimdi bak diyor ki Allahü Teala ve ma kuntetetlu min kablihi min kitabin. Bundan önce sen bir kitap okumuş değilsin. Bundan önce dediği hangisi? Kur'an-ı Kerim'den önce. Kur'an'ı okuyor. <gülüyor> ''Utlu mâ uvahiy eyleyke min rabbik'' diyor. Kur'an tilavet ediyor. Tilavet, uymak maksadıyla, anlayarak uymak maksadıyla okumaktır. Yani yazıyı okumak manasına değil. Zihinde toparladığı kelimeleri birleştirerek okumaktır. Biliyorsunuz Allahü Teala Ala Suresinde Rasulullah ne diyor? Sen okriu ke felatensa. Senin zihninde bu ayetleri toparlayacağız. Sen unutmayacaksın diyor. Sen unutmayacaksın. Demek ki o Rasulullah salallahu aleyhi ve sallam'e gelen ayetlerin tamamı Resulullah'ın zihninde toparlanmış oluyor. Onu okutulmuş oluyor. Unutmayacak şekilde. Öyle olması lazım çünkü Allah'ın Rasulü. E, e, e, kitap okumasında el, elinde bir yazılı kitapla e, herhangi bir yere gitmediğinde hepimiz biliyoruz. Yani hiçbir rivayet yok. Rasulullah gitti falan yere, açtı Kur'anı okudu diye ya da Kur'an'dan bir kağıdı aldı okudu diye bir şey yok. Hep ezberinden okumuştur, değil mi? Şimdi ondan sonra diyor, velatahu. Bunu şimdi okumamız iyi oldu demin bir hata yaptım, i̇şte aklıma geldi de. Bu la nefi istikbaldir, nefi hal dedim, nefi istikbaldir. Ama nefi hal olarak Kur'an-ı Kerim'de çok yerde kullanılmıştır. Nedense mesela Zemahşeri'de bazı şeylerde buna sadece nefi istikbal demişlerdir. Hayır olmaz. Yani la nefi hal içinde, nefi istikbal içinde kullanılır. Mesela la yalemul ghaibe illallah değil mi? Lâ ya'lemu'l-ğaybe fil ardi ve lâ fi's-semâ'e öyle miydi ayetken. Ve, ve <gül> Vel lâ ya'lemu'l-ğaybe fi'l-ardı. Kul, kul lâ ya'lemu mâ fi's-semâvâti ve'l-ardı'l-ğaybe illallah. Lâ ya'lemu. Eğer o şey söylendiği gibi geleceği tahsis olsa bilmeyecek olur olmaz. Yani hem bu hem şimdi hem sonrasını. Bu ama şimdiden öncesini ifade etmez la. Onun için ne diyor? ve la sen şimdi yazmıyorsun yazmıyorsun yazmayacaksın da demektir onu yeminine elinle yazmayacaksın iden tabel mubtilun eğer öyle bir şey olsa hakkı batıl gösterenler şüpheye düşeceklerdir diyor çünkü Rasulullah şeyde mucize de verilmiyor ya artık ona verilen bu şekilde Ali İmran suresi 47. ayette geçen feykuun kelimesine oluşmaya başlar anlamını verdiniz. Fakat 49. ayetteki feykuun kelimesini hemen olur anlamını verdiniz. Hangisi doğru? İkisi aynı mı farklı mı? Ne zaman yaptım onu be? Böyle bir mana verdim mi? Fe enfokufi tayran tayram bir Hemen olur değil mi? Ki olur diye. <gülüyor> Hemen kelimesini kullanmalı da olur? Şimdi bu yekûn, bu kâne fiili burada tam fiildir. Yani bu Arapça bilenler için söylüyorum. Kane nakıs fiil de olur. Yani bizim bu Türkçedeki dır kelimesinin yerine geçen Mesela ve kâne allâhu alîmen hakime Allah alim ve hakimdir deriz. O da dir yerine karşı kâne. Ama buradaki kane oluşumdan bahsettiği için ee, ne diyor allah u Teala? Teala? فَاِنَّمَ يَقُلْ لَهُ كُنْ كُن'un Arapça karşılığı kevvindir. Yani oluş der allah Teala ona. فَيَكُونُ <gülüyor> فَيَتَكَوْوَنُ fe fe demektir. O da oluşur. Şimdi bu yekûn'u oluşumun bir süreci var. Bak burada şeyde dikkat ederseniz o şeyin e, süreç çamurdan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 Yani oluşum başlar. Ne zaman biter o şeyin durumuna göre. Bir saniye sonra da biter. bir sene sonra da bitebilir. 10 sene sonra da bitebilir yapısına göre. Allahü Teala hangi kanunları koymuşsa orada ama hemen olur değil o. Oluşur. Oluşur. Evet. Allah Resulü'nün şeriat koyucu değil de Kur'an'a uyucu olduğunu biliyoruz ve helal ve haramı Allah dışında başka kimsenin koyamayacağını da biliyoruz. Peki bu bağlamda Resulullah'ın ümmetimin erkeklerine ipek ve altını yasak kıldım hadisini nasıl anlamalıyız? Burada bir haram kılma mı yoksa bir yasaklama mı ifade ediliyor? Yasaklama ise haram ve yasak arasında bir fark var mı? Şimdi yasaklama meselesi değil o, o bir Allah'ın nebisi olarak haram kıldım değil haramdır ifadesini hatırlıyorum haram kıldım değil. Şimdi burada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bir de hikmeti öğretir yani Kur'an-ı Kerim'de bulunan hikmeti öğretir. Yani bizim hemen bulamayacağımız hükümleri çıkarır ve bize söyler. Onun için onun sözleri e, Kur'an'dan çıkarmış olduğu hükümlerdir. İşte burada bu sözü hangi ayetlerden çıkarmış olabileceği üzerinde çalıştığımız zaman bir takım sonuçlara varırız. Ben şimdi kendime göre bir e, çalışma yapmıştım. O şeyde bir ayet yerime vardı. Evet, evet, evet. Gayr-ı Yani şimdi Zuhruf 18. Zuhruf suresi evet. 43. sure 489. sayfa. 389. 489. sayfa Tamam. Yani şimdi bu Kur'an Kur'an-ı Kerim'den hikmet çıkarma bir insan eylemidir ben şimdi bu burada yanlış yapabilirim elbette ama benim anladığım bu. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala 17. ayette ve idebushirahatu bimal darabel rahmani mesela Rahman için örnek olarak verdiği şeyi. Yani Allah'ın kızları vardır. Allah'ın kızları diye melekleri meleklerden bahsediyorlar. Kendilerine bir kız, Allah için, Allah'ın kızı dedikleri o kızlardan bir tanesi, yani kendilerinin kızı olsa bakarsınız ki, اَوَلَّا لَوَجْهُ مُسْفَدَّنَ Yani başlamış yüzü kararmaya, sinirden böyle murarmaya başlamış, Türkçe'de öyle deriz. وَهُوَكَلِّيْمْ O şeyini, kızgınlığını yutkunuyor. Yani orada Allah'a laf söyleyemiyor ama bana niye bunu verdin diye başlıyor şey yapmaya sinirlenmeye. men yüneşşehu fil hilyeti ve huve fil kıssâmi gayrû mubîn Yani şeyde diyor, süsler içerisinde beslenip büyütülen, tartışmak içinde her zaman öne çıkamayan birisini mi siz Cenab-ı Hakk'a şey yapıyorsunuz? ııı ee, mal ediyorsunuz. Yani şimdi melekleri Allah'ın kızları deniyor. Allahu Teala diyor ki siz onların yaratılışına şahit mi oldunuz? Yani şimdi insanlara birisi bir varlık insanlara hep erkek dese siz de oradan mesela diyelim ki gökyüzüne çıktınız. Gittiniz bir gezegene, baktınız ki orada bir canlı türü yaşıyor. Sizinle konuşuyor mesela yani farz mu. Diyor ki, nereden geliyorsun? Dünyadan. Dünyada herkes erkek değil mi? Değil kardeşim. Yok yok öyle. Sen orada mıydın doğarken bunlar? Demez misin? Ya kardeşim erkek kız yani bu, burada melekler erkekli, dişili değil anlamı anlaşılmaz burada. Ama e, hep erkek diyorsun, e, sen orada yaratıcına şahit mi oldun? Güçlü gördüğünüz sizin ama zayıf gördüğünüz, Allah'ın. E ne oluyor? Ne biçim taksimati yapıyorsunuz? siz Allah'a saygılıydınız. İşte burada da diyor ki, süsler içerisinde beslenen ve tartışmada da öne, öne çıkmayan birisini mi Cenab-ı Hakk'a e, haskılıyorsunuz? Şimdi buradan kadınların yara şeyini gösteriyor, süsler içerisinde büyütülen. Tamam. Öyle yani şey yapmış, Cenab-ı Hak kadınları süsler içerisinde büyütülen diye tanımladığına göre bu süsler ne? Onu cennetle ilgili ayet-i baktığınız zaman altın ve ipek kelimeleri öne çıkıyor. Ve bakıyorsunuz ki cennette erkekler de artık altın ve ipekle şey yapacaklar. Ee, onunla süslenecekler, süslenmelerine müsaade ediliyor orada. İşte Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman bu dünyada kadınlara has olan giysi olarak altın ve ipek anlaşılıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinin de buradan çıktığı anlaşılıyor. Buna dair bir yazımız var mı? Yok mu? Evet. Tabi ilgili bütün ayetleri burada okuyamadık. Evet. Ve esâbile min var diye bir şey de var. Eee <gülüyor> bin altın şeyler, altın bilezikler. Ondan sonra velibasun fiha harir, orada elbiseleri ipektir diye ifadeler var. Evet, onları birleştirdiğiniz zaman Resulullah'ın sözünün Kur'an-ı Kerim'den çıkarılan bir hikmet olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Kur'an'daki haramlar beş tanedir dediniz, peki şarap da haram değil mi? Böylece haramlar dört değil beş olmaz mı? bu çelişkiyi nasıl açıklarsınız?" diye ah, sorulmuş. Ah. <gülüyor> ya bu hayvanlarla ilgili olan bu. Yoksa onun dışında haram çoktur öyle, beşte değil. Yani fuhuş da haramdır, hırsızlık da haramdır, başkasının malını yemekte haramdır. Yani burada Yahya'nın Okuduğu ayetteki o dört şey hayvansal hayvan hayvan gıdalar. hayvansal gıdalarla alakalı. Yani, evet. Bazı alimler Kur'anı ağlamak için okuyun, ağlayamıyorsanız da kendinizi zorlayın diyor ve delil olarak da bir hadis şerife dayanıyorlar. Kur'anı böyle bir amaç için okumak tavsiye edilebilir mi? Valla bu. Eğer insanlar uyutmak istiyorsanız, din adına sömürmek istiyorsanız bulunmaz bir nimettir. Okusunlar, ağlasınlar ama hiçbir şey anlamasınlar. Zaten biliyorsunuz bizde Kur'an'ı ezberlemek çok yaygındır. Güzel sesli hafızlar okuyacak, musikisi olacak ama içeriğine dokunmayacaksın. İçeriğini anlamazsın. E çünkü içeriğini okursan o zaman baş işte sizin gibi problem olursunuz her tarafta. İçeriyi okuyanlar sizin gibi olur, her yerde problem olur. Gider soru sorarsınız. Bu ayet Allahü Teala burada böyle diyor ama sen böyle diyorsun. Ne? O zaman sana cevap veremediği zaman ne demesi lazım? Sen anlamazsın diyecek. Bana ayet okuma diyecek. Ondan sonra işin içinden de çıkamazsa mesela biz şey e, Karthöbe toplantısını yaptıktan sonra işler tamamen değişti. Baklar ki hakikaten e, mezheplerde kitap ve sünnet açısından ciddi bir tutarsızlık var. O zaman o tutarsızlığı savunamadıklarından dolayı Efendim Kur'an'dan e, şeyler, sosyal hayatta ilgili, hukukla ilgili herhangi bir hüküm çıkmaz, sadece ahlakla ilgili hükümler vardır diyerek yani Kur'anı feda ederek kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar bükü. E tabi ki diyecekler yani Kur'an-ı Kerim okumaya başladınız mı problem alacaksınız, onların hocalıkları bitecek. Evet. Hz. Ebu Bekir'in halifeliği zamanında dinden dönenler üzerine yapıldığı söylenen seferler ne kadar doğrudur? Eğer doğruysa Kur'an ve hikmet penceresinden açıklar mısınız? Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yaptığı herhangi şudur. Orada kabileler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra şeye e, merkezi hükümete zekatlarını göstermek isteme göndermek istemediler. Tevbe 103. ayet. Orada Allahü Teala diyor ki: Rasulullah emri emre hud min sadakaten." mallarından sadaka, zekat al diyor onların. tutahhiruhum, onları arındırırsın ve tüzekki biha, onunla onları geliştirirsin. İşte fakirlik problemi biter, işte ekonomik yönden ciddi gelişmeler olur. ve salli aleyhim, bir de onlara dua et. Yani bu zekatlarını verenlere de dua et. Evet yani Allah razı olsun diye bizde yani birisi sadakasını zekatını verdiği zaman ona dua etmek lazım. ''İnne salate kesekenül lahum çünkü senin duan onları rahatlatır ve tatmin ne o işi şey yapar sebep olur. Wallahu semiun alim Allah işitir ve bilir. Şimdi Resulullah vefatından sonra o kabileler demişler ki ya biz tamam Resulullah'a gönderiyorduk zekatımızı o da bize dua ediyordu. Bundan dolayı hem rahatlıyorduk hem de şeyler bizim e, gelirlerimizi artıyordu. Resulullah vefat ettiğine göre artık bundan sonra bu zekatı merkezi hükümete göndermeyeceğiz. Kendi fakirlerimize vereceğiz. Ebû Bekir da ne demiş? Dedi ki vallahi Rasulullah'a verdikleri bir yuları benden esir yerlerse onlarla savaşacağım. Ya bu da dinden dönme meselesi falan değil. Ama daha so tabii ki o arada dinden dönenler olabilir. Ama savaşın sebebi o değil. Fakat şey yapılıyor işte biraz iş çığrından çıkartılıyor. Ve başka şeyler devreye sokuluyor. Yani olayın esası budur. Şimdi bir mesaj geldi. Hani Belki okunmaz ama sıf ibret-i alem olsun diye okuyayım müsaadenizle. Yani biraz önce anlattığımız o Yahudilerle ilgili yasaklardan dolayı şöyle söylenmiş. Yahya Hoca o kadar belli etti ki Yahudi düşmanı olduğunu. <gülüyor> attığı, iftiralardan, gözler, attığı iftiralar da gözlerinin parlamasından belliydi. Bir de Kur'an'dan delil gösteriyorsun, hani Kur'an'daki mealler değiştiriliyordu, bunu söyleyen sizdiniz, tahrif ediliyor Yahudiler konusunda diye. Siz Yahudilere kurban olun denmiş. Şimdi Nisa suresinin 160 ve 161. ayeti ile En'am suresinin 146. ayeti meallerde tahrif falan edilmiş değil, zaten ben burada ayetlerin Arapçalarını okuyarak bir şeyler çalıştım. zaten Tevrat'ta yok mu? Aynıları, hatta daha fazla zaten Tevrat'ın Levililer kitabında baştan sona var. Olanı aktarmak ne zamandan beri bir Yahudi düşmanlığı oldu? Ya şimdi bu, bu de gözlerin parlamasından yok, belli değil, bu demiş. Ben yani, sana söyleyeyim Yahya. Ya, bu, bu ciddi manada bak bu, bu en ciddi Yahudi düşmanlığıdır. Ya, bu insanlar doğru söylüyor. Niye biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'in Tevrat'ı tasdik ettiğini gösterdiğimiz zaman bunu duyan Yahudilerin Müslüman olma mecburiyeti doğuyor. Mesela. O zaman da Yahudilik kalmayacak. Dolayısıyla Yahudiler için en büyük sıkıntı budur. Hristiyanlar için de budur. Yani siz doğruları göstereceksiniz. Bir de biliyorsunuz bugün dünyada bir ateizm vardır. Ateistler için de en büyük tehlike Onların işte tabiat kanunları şunlar bunlar bile sığındıkları şeyin aslında Kur'an-ı Kerim'le tam tamı tamına örtüştüğünü gösterdiğiniz zaman Kur'an'a inanma mecburiyetleri doğacak, sistemleri çökecek. Onun için adam haklı yani, sen sistemden çökertiyorsun adamları. Evet. Evet. evet. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette biz her topluma elçi gönderdik buyuruluyor. Başka bir ayette ise seni atalara uyarılmamış bir kavme gönderdik. Bu iki ayeti karşılaştırmalı olarak açıklar mısınız? O şeyde her topluma elçi gönderdik değil o ayet kıyime. Ve in min ummetin illa hala fiha nedir diyor. O şeyde Fatır suresinde olacak. 24. ayet. Tamam. 35. sure 24. ayet. Bak burada diyor ki: İnne erselnake bil hakki beshiran ve nedira. Seni tümüyle gerçek olan şeylerle gönderdik. Uyarıcı ve müjdeci olarak. Ve immin ummetin illa halafiha nedir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 Olmayan bir şey örtülmez. Kur'an-ı Kerim'in kafir tanımında e, Ali İmran 106. ayet sıktık sık okuyoruz. yevme tebiyyu'tu vucûhun ve tesfattu vucûh. Bazı yüzlerin, ak bazı yüzlerin karı olduğu günde ki tüm insanların ikiye ayrıldığı bir gündür o kıyamet günü. Fe'melledîne sibet te vucûhühüm yüzleri karı olanlara şöyle denilecek: "E iman اِيْمَانِكُمْ İmana geldikten sonra kafir mi oldunuz? Bak, bütün kafirlere söylenen şu, iman olacak ki üstünü örtsün. O zaman herkese bir şekilde bir uyarıcı ulaşmış olabilir. Bunun Rasul olması, yani Allah tarafından gönderilmiş bir nebi olması gerekmez. Böyle olması icap eder. Şimdi şu aklıma geldi, şeyde Kaliforniya'dan bir Profesör hanım gelmişti bizim İstanbul müftülüğünde çalışma yapmak üzere. Demişti ki işte bizim Kaliforniya'nın merkezinde büyük bir kilise var. İşte orası satılıyor, keşke Müslümanlar alsa da cami yapsalar. Niye dedim satılıyor, dedi ki gitmiyoruz. Sende mi gitmiyorsun? deyince bir sertleşti, gider miyim dedi. Niye dedim? ''Yok efendim saçma sapan şeyler dinlemek istemiyorum.'' ''Yok Allah için üçüncüsüymüş.'' ''İsa Allah'ın oğluymuş.'' ''Yok sen kutsal ruhta bilmem, tanrıymış.'' ''Çok güçlü, çok kutsal üçlü birlikmiş.'' Ben şaşırdım tabi. Dedim ki ''Yahu peki sen nasıl inanıyorsun?'' Dedi ki ''Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, İsa onun elçisidir,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 anlam bu anlamada gelir. Evet. Peygamberimizin namazları ilk olarak Kudüs'e doğru kıldığını biliyoruz. Bu Kudüs'e dönerek kılınan namaz vahiyle ile emredilmişse o ayetin e, nerede geçtiğini ve manasını rica edecektim diye bir soru var. En'am suresinin 90. ayeti Bu Mekke değmiş olan bir ayettir. Biliyorsunuz namaz konusunda Allahü Teala bütün nebilere namaz emretmiştir. Adem Aleyhisselam'dan itibaren hepsinde de beş vakittir. Hepsinde de aynı namazdır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de Cebrail aleyhisselamın iki gün namaz kıldırdığını biliyoruz. Şimdi Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i indirmekte kalmıyor, bir de öğretiyor. Yani Kur'an'ı indirmek, şimdi şeyde gördük ya, ee, İsa aleyhisselamla ilgili Tevrat'ı ve İncil'i öğretir diye evet, <gülüyor> okuduk ya, Şimdi Cebrail Kur'an-ı Kerim'i getiriyor, bir de öğretiyor. Bunu şeyden biliyoruz, e, Necim Suresi'nden ''allemehu şedidul kuva'' bir, bir yani Cebrail Aleyhisselam hem Resulullah'ın muallimi, öğretmeni, çünkü bir kitaptan okumuyor, şey yapamaz. Hem muallimi, hem de ona Kur'an'ı Kur getiren Kur'an-ı Kerim'i getiren resul. İnha illa inha in ill i̇n ill illa inha illa. Okuyor. İnha illa kavlu resulin innehu la. Ve innehu la kavlu, kavlu resulin kerim. İki ayet birisi Hakka suresi, birisi de Tekvir suresine geçiyor. İnnehu la kavlu resulin kerim. Bu, bu e, değerli bir Rasulün sözü. Yani Cebrail Aleyhisselam Allah'ın resulü olarak Resulullah'a geliyor. Ama bir de muallim yani allemahu o Kur'anı Rasul Rasulullah öğretti kim şediye dörtlü güçlü olan şey Cebrelallahü Aleyhisselam. Şimdi Cebrail Aleyhisselam Rasulullah'a 5 vakit namazın nasıl kılınacağını Kabe-i Şerif'in yanında öğretmiştir. Abdesti de Rasulullah sallallahu aleyhi ve başlangıçta Yahudiler ve Hristiyanlar gibi alıyordu. Ayaklarını yıkayarak abdest alıyordu. En son 5. ayet 6. ayetten itibaren Mesih başladı. Bir nes söz konusu. Şimdi Cebrail Aleyhisselam abdest almayı da namazı da Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve öğretti. Namaz vakitlerini de öğretti. İmam olarak öne geçti. Arkasından Resulullah ve Müslümanlar 5 vakit namazı Mekke'de kabe i Şerifin yanında kıldılar Cebrail Aleyhisselamla beraber. Niye Cebrail aleyhisselamı öğretti? Çünkü, Resulullah okuyamıyor, okuması yoktu ki gitsin Tevrat'a baksın, İncil'e baksın. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Rasul olarak ortaya çıktıktan sonra da bu Yahudiler ve Hristiyanlar kitaplarını gizlemeye başladılar. Az önce Yahya'yı nasıl şey yaptılar ise o şekilde, aman kimsenin haberi olmasın, bu millet yani Yahudilik elden gidiyor, hepsi Muhammed'e ümmet olursa biz ne yapacağız? Korkusuna kapıldılar. Onun için Yahya bak bir daha şey yapayım, yani şey, şey et adam doğru söylemiş. <gülüyor> Şimdi, ondan dolayı Maide suresinin 15. ayetinde allah Teala diyor ki ''Yâ ehlel kitap gacca'akum rasuluna yubeyyinun lekum ketîran mimma kuntum tuhfûne minel Ey kitap'' Ey ehli kitap! Sizin o kitaptan gizlediğiniz birçok size birçok şeyi gizlediğiniz birçok şeyi ortaya çıkaran Rasul geldi. Bakın bugün Tavrat İncil'e bakın beş vakit namaz orada bulamazsınız. Bunlar gizlenmiş şeylerdir. İşte ondan dolayı da Rasulullah'a Cebrel Aleyhisselam öğretmişti. Peki namaz kıldı nereye dönecek? Döneceği yeri bilmek kolay. Gine Cebrel Aleyhisselam'dan öğrenmiş olması gerekir. Cebrail Aleyhisselam Öğretirken önceki nebilere kitabı getiren o olduğu için ona çok güvendir, ondan dolayı Cibril-i Emin deniyor. Ruhul Emin deniyor. Ruhulemin ul güvenilir bilgi demektir. Cibril-i Emin güvenilir Cebrail demektir. Onun verdiği bilgiye güvenebilirsin demiş oluyor Cenab-ı Şimdi Allahü Teala En'am Suresi'nin 90. ayetinde diyor ki, yani 18 tane nebi saydıktan sonra ''Ulaikellezîne hedallah'' pebi humuk dedi diyor. Onlar Allah'ın doğru yolu gösterdiği nebilerdir. Sen onların yoluna uy. İşte bu ayetler indiği zaman Mekke'de kıble Kudüs'tü. Oradaki Kubbetus Sahra'nın olduğu yerdi. Orayı Davud Aleyhisselam bir hanımdan satın almıştı bir harman yeri olarak ve orayı kıble şey olarak yapmıştı. Cenab-ı Hakk'ın emriyle yani orayı kıble haline getirmişti. Kıble diyor, e yetti, Tabi zaten Allahü Teala da ayette oraya kıble diyor şeyde evet. Bakara 143 mü? 143. ayetin ayette de Allahü Teala bama cənnən kıble tələti kün aliha senin şu anda yönelmiş olduğun kıbleyi niye kıble yaptık? Aslında en başta kıble Kabe idi. Sonra Cenabı Hak oraya çevirdi, şimdi tekrar Kabe'ye çevrilecek ki, bunu Yahudiler, Hristiyanlar bugün de çok iyi biliyorlar ki, Kıble Kabe'dir. Bunu niye yaptık diyor, illa aleme bilelim diye. Men yettebi'ur rasule, bu rasule kim uyuyor? Min men yenka ve alâ kıbey. topuklar üzerine geriye, gerisin geri dönenler kim dönüyor? Çünkü Resulullah Medine'ye gittiği zaman ya or, Medine'deki Yahudiler Resulullah'ın Allah'ın Rasul olduğunu çok kesin biliyorlardı. Şimdi orada oradaki ayet bak orada şimdi e, Fatih geçen de aklıma geldi. Şimdi el-lezina ataynahu'l-kitab 146 mı? Yarifunahu. 146. ayet. El-lezina ataynahu'l-kitab kendilerine kitap verdiğimiz kişiler. Yahudiler ve Hristiyanlar. nehu oradaki hu zamiri hem kıbleye gider hem de Allah'ın Resulüne gönderilebilir. Her ikisi için de geçerli. Yani kendi kitap verdiklerimiz çok iyi biliyorlar ki enne'ul hakku min rabbiyhim. Kıblenin Kabe'ye yönelmesi yok. Yarifune kem ayrufune ya ibnavun. Kendi öz öz evlatlarını bildikleri biliyor. Gibi bildikleri gibi biliyorlar ki kıble Kâbe'ye yönelecektir. Çünkü ondan önceki ayette diyor ki 144. ayetlerde yine o mül kitabe yarifunehu yok. Elledine innelledine o tükitabe leyalemun enne'l hakku min rabbihim. لَيَعْلَمُونَ en الْحَقْقُ مِنْ Rabbim. Çok iyi bilirler ki, Kıble'nin Kabe'ye dönmesi Allah tarafından bir gerçektir, dönecek. Onun için dönmeden önce Rasulullah'ın şeye dönmesi, Kudüs'e dönmesi Allah'ın emri, çünkü onların yoluna uy emrini almıştır. Dolayısıyla Rasulullah'ın Mekke'de aldığı emirle namaz, namazı onlar gibi kılması Allah'ın emri. Abdesti onlar gibi alması Allah'ın emri. Ama işte orada uygulamayı Cebrail Aleyhisselam göstermiş. Çünkü onlar onlar zaten yok Resulların ayrı bir bilgisi yok. Ama değiştiriyor. İşte ikinci anlam ellezeena ateyine ul kitabe bu resulü tanırlar. Keva ya'rifune kendi oğullarını tanıdıkları gibi. Her iki anlamda mümkündür. mümkün. <gülüyor> Ve devam ediyor. Ve inne ferikekum minhum la yektumunal hak. Ama onlardan bir grup bu gerçeği gizler. İşte az önce Yahya'ya şey yapanlar gibi. Onlardan bir grup bu gerçeği gizler. وَهُمْ يَعْلَمُمْ bile bile gizlerler. Evet, şimdi dolayısıyla bütün bunlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'deyken Kabe'ye dönme mecburiyetinde olduğunu gösterir. Şimdi ayetleri bir arada değerlendiremeyenler bunu anlayamadıkları için diyorlar ki, Rasulullah ki bizim kitaplarda hep öyle yazar Resulullah gitti Medine'ye, e, Yahudilerin gönlünü almak için şeye döndü, Kudüs'e döndü. Bu Allah'ın Resulü mü? Haşa ortağı mı? Ne oluyor? Ne demek o tarafa döndü? Ondan sonra da pişman oldu. Allah'a işte dua etti, Ya Rabbi beni bu tarafa çevir. E sen döndüysen sen dön bu tarafa doğru. Madem sen kendin orayı tercih ettin Yahudilerin gönlünü etmek için, şimdi baktın ki Yahudiler adam olacak değil, o zaman sen kendin bu tarafa dön. Bak ne kadar tutarsız, değil mi? Ondan sonra da ne diyorlar? Ayet geldi sünneti nesk etti. Ya bu ne oluyor ya? Bu Allah'ın Resulü mü ortağı mı? Ne oluyor? Tabii ki bu derece karışmış olan Müslümanlardan hiçbir şey olmuyor. Kafalar iyi ediliyor, böyle acayip bir hale getiriliyor sonuç olarak işte bu ilgili bütün ayetleri bir araya getirdiğiniz zaman Rasulullah'ın Allah'ın emriyle Kudüs'e döndüğünü anlarsınız. Yine Allah'ın emriyle Kabe'ye dönmüştür. Çünkü şeyin madem Resulullah'ın muallimi şeydir, Cebrail Aleyhisselam'dır. Elbette ki Cebrail Aleyhisselam Tevrat'ta getirdiği Kabe'ye dönüleceğine dair olan ayeti Rasulullah bildirmiştir. O da madem böyle olacak da dua etmiştir. Ya Rabbi, Kabe'e ne zaman döneceğiz diye Allahü Teala'dan istemiştir. Evet. Fetullah Külen'in Sonsuz Nur adlı kitabının birinci cildi sayfa 248'de şöyle geçiyor. Bazı kimseler vardır ki ne derse Allah onun dediğini aynen çıkarır ne konuda yemin etse, onun hatrı için Allah onu aynaya yerine getirir. Berab'in Malik bunlardandır. Müslümanlar, haripte sıkışınca Berab'in Malik'e müracaat eder ve galip gelineceğine dair ona yemin ettirirlerdi. O da yemin ederdi ve galip gelinirdi. Böyle bir şey, sünnetullah açısından mümkün müdür? Şimdi gerçekten yani Allah'ın kitabı çok kötü bir şekilde istismar ediliyor. Haşa Allah insanların emrine mi girer? Niye Allah'ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Ssalem Uğult Savaşı'ndayken dua etmedi mi? Neden o galip geldikten sonra mağlup oldular? Ya böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani Allahü Teala hiç kimseye torpil yapmaz. Kim çalışırsa o kazan. Ne güzel Müslümanlar öyle yazsınlar. Heh. Şu işim olacak ya Rabbi sen yap. Peki sen ne sen ne iş yapacaksın? Şeyin çok güzel bir şiiri vardı evet. Akif'in. Şimdi aklıma gelmedi. Tevekkülle ilgili. Çalış dedikçe şeriat çalışmadın, durdun. Bir de birçok ona birçok huraf uydurdun sonra tevekkülü de sokuşturup araya, çevirdin zavallı dini onunla maskaraya. Evet. Daha daha da güzel şeyleri vardı orada, aklıma gelmedi şimdi. Evet. Peki başka? Başka bir kitabında Küçük Dünyam adlı kitabında da e, arabayla giderken yolda bir köpeğe çarpmalarını başlarına gelecek bir musibete tefevül ediyor, işaret sayıyor.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 yağmur yağacağını meteoroloji uzmanları tespit ediyorlar. Çünkü Allahü Teala o şartları yaratıyor. Yaratılmış olan şartları şey yaptıkları zaman, inceledikleri zaman diyorlar ki yağmur yağacak ama emin değiller. Çünkü Cenab-ı Hak o bütün şartları oluşturur. Yağmuru bura değil bir başka yere yağdırır. Ondan dolayı mecburen hava tahmin raporu diyorlar. Hani bu kadar fiziki şartlar ortaya çıkmış olmasına rağmen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 hiç olmazsa safa sağlam giderler. Namazda Fatiha'dan sonra başka bir ayet ve sure bilmediğim için sürekli İhlas Suresini okusam bu yeterli olur mu? Hiçbir zararı yok. Yani Fatiha'dan sonra sürekli İhlas Suresini okumanın hiçbir zararı yok. Ama bu okuduğunuz surelerin mealini çok iyi kavrayın, okurken mealini okuyormuş gibi böyle zihninizde tasarlayarak okuyun. Evet. Namazda mesela dört rekatlık bir namazı unutarak ikişer ikişer kılıp selam vermek e, namazı bozar mı yani bu namaz doğru kılınmış bir namaz olur mu yani iki rekat kıldı selam verdi unuttu bir iki rekat Hı -hı. daha kıldı öyle mi evet, yani dört rekatlık bir namazı selam vererek başka şekilde kılmış, olmaz evet. biliyorsunuz Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem sen geçen de okuduğun hadis vardı, onu bir tekrarla burada. Cumartesi günü okumuştun evet. ya. İkindi namazını bir defasında peygamberimiz kıldırırken, ikinci rekatta selam veriyor. E, tam arkasına dönüp gideceği zaman, sahabeden e, Zülyedeyn adında biri, diyor ki, Ya Resulallah namaz mı kısaltıldı? Yoksa sen mi unuttun? O diyor ki, yok ben unutmadım da namazda kısalmadı. Ama diyor eksik kıldık. Öyle mi diye diğer sahabilere de sorunca peygamberimiz, evet diyorlar onlar eksik kıldık. Peki öyleyse diyor. Dönüyor Resulullah. Tekrar üç ve dördüncü rekatı kılıp yani kaldığı yerden devam ediyor. Seyir secdesi yaparak namazı bitiriyor. Yani yeni baştan namazı kılmıyor. Yani bu şahsın yaptığı doğru. Evet. evet. Ama bir seyir secdesi gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Da son soru olsun. Kürtajın tövbe etmek dışında dünyalık bir kefareti var mıdır? Bazıları diğer çocuklara 25 gram altın verilmeli diyorlar, bu ne kadar doğrudur? Evet, şimdi kürtaj eğer çocuk çocukların organları belli olmuşsa çocuğun onun şeyi var, Hurre denen bir cezası var. 200 dirhem olacak, yani normal bir diyetin 50'de biri kadar bir cezası var. Evet, burada ben size bir şey şey yapayım, unuttum, şey yapmayı bu Hendek'te Cüneyt Cömert diye bir arkadaşımız var. Çok büyük bir gayretle çalışıyor. Bu şeyin Kitap ve Hikmet dergisinin son sayısından 170 kadar orada şey yapmış. E kişiye ulaştırmış. Onlar Hendek Kur'an Evi adı altında bir Kur'an Evi açmışlar. Bu sohbetleri hep beraber, arkadaşlarıyla beraber dinliyorlarmış. Bizi dinleyenlerinin bundan haberi olsun. O arkadaşlarımızla görüşebilirler. En yani çok gayretli arkadaşlar Cenab-ı Hak hizmetlerinde başarılar nasip etsin. Bunda bu akşam buradan ilan etmiş olalım. Evet, peki Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz.